Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Adil gıdayı yetiştirirken doğayı ve doğanın evrimsel dinamiklerini de gözeten tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Avrupa Birliği'nin önde gelen iklim yetkilisi, hükümetlere koronavirüsten en kötü etkilenen şirketlere yönelik kamu desteklerine yeşil koşulların eklenmesi çağrısında bulunuyor. Devlet destek programlarını onaylayan Avrupa Komisyonu pandemi sırasında hükümet yardımı alan firmalar için geçici kuralları güncelledi. Kurallarda milletvekillerinin ve yeşil grupların yaptığı çağrılara rağmen Avrupa Birliği'nin devlet yardımı onaylarına iklim ile ilgili şartlar konmadı. Bunun yerine iyileştirme paketlerine yeşil koşullar eklenmesi bir tercih olarak hükümetlere bırakıldı. Avrupa Birliği İklim Komisyonu sözcüsü Franz Timmermans, Milletvekilleriyle yaptığı bir video konferansta, eğer bir havayolu şirketi hükümet yetkililerinden destek isterse, karşılığında toplum için ne yapacaksın? Kar payına bir sınır koyacak mısın? Hissedarlarına ödemeyi yapmayı durduracak mısın? gibi sorularını sormak meşru olur dedi. Avrupa Birliği mevcut hedefin virüsten etkilenen şirketlerin likidite ve ödeme gücü sorunları ile başa çıkmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Revize edilen devlet yardımı çerçevesinde büyük şirketler kamu yardımlarını Avrupa Birliği'nin yeşil hedeflerine uygun olacak şekilde nasıl kullandıklarını raporlayacak. Bu çerçeve devlet yardımlarının daha çevreci olmak için kullanılmasını gerektirmiyor. Ancak üye devletler iklim hedefleri gibi ek politika hedefleri doğrultusunda ulusal tedbirleri tasarlamakta ise özgürler. Komisyon hali hazırda pandemi sırasında şirketler için devlet destek programlarına 1,9 trilyon euroluk fon sağlama kararı aldı. Evet keşke bunlar koşul olarak konsa ve aynı zamanda devlet yardımı yani bizlerin vergilerinden şirketlere aktarılanların kar amacıyla kullanılmaması son derece önemli. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanlar kesin korunacak hassas alan yaban hayatı geliştirme sahası, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak tescil ve ilan edildi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bazı alanlar yaban hayatı geliştirme sahası olurken, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da kentsel dönüşüm ve gelişim projesi olarak ilan edildi. Kastamonu Cidde'de Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapıcı Suyu Köyü sınırlarında yer alan Taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Resmi gazetede yer alan karara göre de Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca acele kamulaştırma kararı verildi. Sevindirici bir haber var. Bir acele kamulaştırma kararı ise yürürlülükten kaldırıldı. Daha önce 24 Ocak 2020 tarihinde Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişmemi Bölgesi için acele kamulaştırma yapılacaktı ve bu karar kaldırıldı. Oxford Üniversitesi'nden ekonomistler koronavirüsle mücadelenin önümüzdeki iklim mücadelesi için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini yoksa insanlığın fosil yakıtlara hapsedileceğini söylediler. 10 yıl önce dünya ekonomileri 2008'deki küresel ekonomik krizden çıkarken iklim uzmanları ülkelere yenilenebilir enerjiyi arttıracak ve fosil yakıt kaynaklı emisyonları azaltacak yeşil harcama planlarını benimsemeye zorlamışlardı. Şimdi ise finansal piyasalar çökerken ve işsizlik oranı artarken ekonomistler koronavirüs pandemisinin iklim krizini önlemek için son şansımız olabileceği konusunda uyarıyor. Oxford Üniversitesi çalışmasında iyileşme paketleri net sıfır emisyonu hedefleyerek ya bu iki sorunu çözer ya da bizi fosil yakıt sisteminin içine hapseder demişler. Ekonomistler dünyanın dört bir yanından 230'dan fazla uzmana bir soru sordular ve ne şekilde uygulanabilecek politikalar olduğunu sordular. Önde gelen iklim dostu politikalar şunlar. Düşük karbonlu ulaşımlara yani tren, metro, elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım, temiz enerji araştırmalarına yani bataryaların geliştirilmesi, karbonun yer altına depolanması metotlarına dair araştırmalar ve elektrik ağlarının karbonsuzlaştırılmasına yatırım diye önermişler. Bütün bu önlemler karbon emisyonlarını azaltabileceği gibi ekonomik dönüşleri de uzun vadede Olumlu yönde etkili olacak. Ancak ne yazık ki her iklim dostu politikanın yanı sıra atmosfere karbondioksit salınma devam edecek politikalar da mevcut. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump hükümetinin yakın zamanda onayladığı 25 milyar dolarlık hava yolu kurtarma paketi iklim için korkunç olacak. Üstelik ekonomik bir kalkınma da yaratmayacaklar. Emisyonlar şu anda geçici olarak karantina nedeniyle düşmüş olsa da ekonomistler ne yazık ki ülkelerin normalleşmesiyle emisyonların tekrar artabileceğini söylüyor. Doğru politikalar olmadan koronavirüs krizinden kurtulup iklim krizine düşeceğiz diyorlar. Aydın Çevre ve Kültür Platformu AICAP, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılca Köy ve Yılmaz Köyü'nde tarım arazilerinin üzerinde faaliyetini sürdüren jeotermal enerji santrali ve bu santrallerin bölgeye verdiği tahribata dair bir basın açıklaması yaptı şirketlerin bütün taahhütlerini yerine getirmediklerini veya getirip getirmediklerini de denetlenmediğini söylüyorlar ve bu pervarsızlıkların sona ermesi için yetkili kurum ve kuruluşları göreve çağırıyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri